Ebu Hureyre radıyallahu anha yaptığı duanın kabul edilmesi mucizesi. Ebu Hureyre radıyallahu an, ashabus suffe'den olup ilme çok düşkündü. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in huzurundan hiç ayrılmıyordu. Fakat peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den duyduklarını unutuyordu. Bu durumu peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme söyledi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Hureyre'ye elbiseni yere ser buyurdu. Ebu Hureyre radiyallahu anh emredileni yaptı. Elbisesini yere serdi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem elbiseye doğru eğilerek, havadan eline bir şeyler alır gibi yaparak elbisenin üzerine koydu. Bu hareketi birkaç kere tekrar etti. Sonra elbiseni topla dedi. Bir mucize sonucu Ebu Hureyre radiyallahu anh, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den duyduklarını bir daha unutmadı. Şair Nabiha radiyallahu anh'a yaptığı duanın kabul edilme mucizesi Şair Nabiha, yazılmış olduğu bir şiirini Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda okudu. Şiirinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sayesinde şereflerinin göklere kadar yükseldiğini söylüyordu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, senin ağzın bozulmasın diyerek ona dua etti. 120 sene yaşamış olmasına rağmen bu duanın bereketiyle ağzındaki dişler duruyordu. Hakem bin Ebu Asa yaptığı dua'nın kabul edilme mucizesi. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme peygamberlik görevi verildikten sonra gece gündüz hiç durmadan insanlara İslam dinini anlatıyordu. Bir kısım insanlar tapmış oldukları putları terk ederek Müslüman oluyorlardı. Müşriklerden bir kısmı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme iman etmedikleri gibi hakaret ederek çeşitli eziyet ve işkencelerde bulunuyorlardı. Hakem adındaki müşrik de bunlardan biriydi. Göz, kaş ve dudak hareketleriyle Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemle alay ediyordu. Kureyş müşrikleri de hakemin yapmış olduğu bu maskaralıklara gülüyorlardı. Bir gün yine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem toplu halde bulunan insanlara İslam dinini anlatıyor ve Kur'an'dan bazı bölümler okuyordu. Halk da onu ilgiyle dinliyorlardı. Hakem oraya geldi. Yüzünü, gözünü, kaşlarını ve dudaklarını kıpırdatarak Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemle alay etmeye başladı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu görünce hep öyle kal dedi. Bir mucize sonucu ölünceye kadar gözleri, kaşları ve dudakları daima kımıldıyordu. İnsanlar ona hep ibretle bakıyorlardı. Muhlim bin Cusameye yaptığı bedduanın kabul edilme mucizesi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem İslam birliğini bir yere göndermişti. Bu birliğin başına komutan olarak Amir bin Zat'ı tayin etti. Muhlim bin Cusame de bu birliğin içinde bulunuyordu. Birlik giderken yolda Muhlim haksız ve zulüm sonucu komutanı olan Amir'i öldürdü. Bu olayı duyan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok üzüldü. Allah'ım Muhlim'i affetme diye beddua etti. Bir hafta sonra toprak cesedini kabul etmeyerek onu dışarı attı. Birkaç defa defnedilmesine rağmen toprak onu kabul etmedi. Nihayet bir yere bırakılıp üstüne taş yığdılar. Adal, Kare ve Necit kabilelerine yapılan bedduasının kabul edilme mucizesi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme, Adal ve Kare kabilesinden bir heyet gelerek bölgelerinde İslamiyet'in yayılmış olduğunu söylediler. Bu yeni Müslüman olan şahıslara İslamiyet'i öğretecek şahıslara ihtiyaç bulunduğunu ifade ettiler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu haklı istekleri de karşılık onlara İslam dinini öğretecek on sahabe gönderdi. Yolda bu on sahabe kalabalık bir müşrik grubu tarafından pusuya düşürüldü. Aralarında çıkan çarpışmada yedi sahabe şehit edildi. Üçü de esir düştü. Yolda giderken esir edilen bir sahabe daha şehit edildi. Geri kalan iki sahabeye de Mekke müşrikleri tarafından işkence edilmek suretiyle şehit edildi. Bu sıralarda Necid bölgesinde de İslam dini hızlı bir şekilde yayılmaya başlamıştı. Necid kabilesinin reisi Ebu Bera, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi ziyaret etmeye gelmiştir. Bölgesinde İslam dinini öğretmek ve yaymak için Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den yardım talep etti. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Ashab-ı Suffe'den 70 kişilik bir grubu İslam dinini öğretmek ve yaymak için bu bölgeye gönderdi. Kabile reisi Ebu Bera, bu sahabeleri himaye edip koruyacağına dair Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme kesin söz verdi. Ebu Bera'nın yeğeni, Amir bin Tufeil komutasında kalabalık bir müşrik ordusu tarafından bu güzide 70 sahabe pusuya düşürülmek suretiyle hepsi kılıçtan geçirildi. Necid bölgesinin reisi olan Ebu Bera, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme verdiği himaye sözünü çiğneyerek ihanette bulundu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme bu iki acı olayı aynı gecede Cebrail aleyhisselam gelip haber verdi. Kabilelerin yapmış oldukları bu insanlık dışı ihanete Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok üzüldü ve bu kabilelere bedduada bulundu. Allah Celle Celaluhu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yapmış olduğu bu bedduayı kabul etti. Bu kabilelere bir damla yağmur yağmadı, çok geçmeden kuraklık ve arkasından büyük kıtlık başladı. Mekke müşrikleri de bu kuraklık ve kıtlıktan nasiplerini aldılar. Ayrıca bu kabilelere o sırada gelen çeşitli hastalıklardan dolayı büyük bir kısmı ölüp gitti. Buhari Hicret edenlerin Medine'yi sevmeleri için yapılan duanın kabul edilme mucizesi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte Mekke'den Medine'ye hicret eden muhacirlerin büyük bir kısmı ailelerine getirmemişlerdi. Mal ve mülkleri de Mekke'de kalmıştı. Medine'nin iklimine de alışık olmadıkları için muhacirlerin bir kısmı hastalandılar. Mekke'yi özlemeye başladılar. Bu durumu fark eden Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ''Ya Rab, bize Medine'yi Mekke kadar sevdir. Onun havasını düzelt.'' diye duada bulundu. Bir mucize sonucu Medine'nin havası düzeldi. Muhacirler bu iklime tamamen alıştılar. Bu duanın etkisiyle Medine'yi Mekke kadar sevmeye başladılar. Kaybolan devenin bulunması için yapılan duanın kabul edilme mucizesi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabelerle birlikte yapmış olduğu yolculuk esnasında bir yerde konakladılar. Bu konaklama esnasında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme ait deve kayboldu. Sahabeler tarafından yapılan tüm aramalara rağmen deve bulunmadı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem devenin geri gelmesi için dua etti. Mucize sonucu Allah Celle Celaluhu bir kasırga gönderdi. Ve bu kasırga kaybolan deveyi sürüklemek suretiyle Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bulunduğu yere kadar getirip bıraktı. Habbab bin Eret radıyallahu anha yaptığı duanın kabul edilme mucizesi. Habab radiyallahu anh ilk Müslümanlardan olup Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından çok sevilen sahabelerden biriydi. İslam'a girdiği için kendisine çok büyük işkence ve eziyetler yapılmıştı. İslam'dan önce cahiliye döneminde Ümmü Emmar tarafından satın alınmıştı. Ümmü Emmar, Habab radiyallahu anh'ın Müslüman olduğunu öğrenince demir parçasını ateşte kızdırıp başını ve vücudunu dağlamıştı. İmandan dönmesini sağlamak için ateşten çıkartılmış kıpkırmızı kömürler üzerinde onu yatırıyordu. Bu yapılan zulme işkenceye sabır gösteriyor ve asla dinden dönmüyordu. Rahmet Peygamberi, Habbab radiyallahu anh'a yapılan bu acımasız insanlık dışı işkencelerden dolayı çok üzülüyordu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ım, Habbab'a yardım et diye dua etti. Allah, bir mucize sonucu bu duadan sonra Ümmü Ammar'a dayanılmaz bir baş ağrısı verdi. Doktorlar ona başının ağrısının geçebilmesi için kızgın demirle dağlanmasını söyledi. Habab radiyallahu an söylenenleri aynen yaptı. Allah Celle Celaluhu Ümmü Ammar'a yapmış olduğu bu acımasız işkencenin bir benzeriyle onu cezalandırdı. Devs kabilesine yapılan duanın kabul edilme mucizesi. Devs kabilesi reisi Tufeil radıyallahu anh Müslüman olmuştu. Fakat kabilesi ise İslam'ı kabul etmiyordu. Bütün çalışmalarına rağmen hiçbir sonuç alamadı. Bir gün Tufeil radıyallahu anh ve yanında Müslümanlığı kabul eden bir küçük grupla beraber Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i ziyarete gelmişlerdi. Tufeil radıyallahu anh Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme kabilesinin İslam'ı kabul etmediğini, onlara beddua etmesini istemişti. Fakat alemlere rahmet olarak gönderilen o yüce Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ''Ya Rabbi, Devs kabilesine hidayet eyle ve onları bize kat.'' diye dua etti. Bu duanın bereketiyle kabilenin tümü İslamiyet'e girdi. Hayvanların Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme göstermiş olduğu hürmetle ilgili mucizeler. Vahşi hayvanlardan aslan, kurt, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme saygı göstermiş, onun bulunduğu yerden rahatsız etmemek için uzaklaşmışlardır. Bir kısım hayvanlar Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna gelip ona sıkıntı ve dertlerini anlatıp yardım istemişlerdir. Vahşi hayvanların bir kısmı peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme olan hürmetlerinden dolayı sahabeleri koruyup onlara yardımcı olmuşlardır. Bazıları da müşriklere peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin geldiğini açık bir şekilde söylemişlerdir. Kurdun Çobanla Konuşma Mucizesi Ebu Said el-Hudri radiyallahu anh'dan Medine civarında çobanlık yapan Uhbana ait sürüye kurt saldırıp bir koyunu kaptı. Parçalamak üzereyken çoban ona yetişip kurdun elinden koyunu aldı. Bunun üzerine kurt, uhbana dönüp Allah'tan korkmaz mısın? Allah'ın bana gönderdiği rızkı elimden alıyorsun dedi. Çoban, hayret, kurt insanlar gibi konuşuyor dedi. Kurt ona şu cevabı verdi. Acayip olan senin halindir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de halka geçmiş ümmetlerden haber vermektedir. Yine inanmayanlar var, dedi. Çoban hemen sürüsüyle birlikte Medine'ye acele bir şekilde geldi. Sonra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna giderek kurtla arasında geçen bu hadiseyi anlattı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem halkı namaza çağırdı. Çobana gördüklerini halka anlatmasını istedi. Çoban da başından geçenleri orada hazır bulunanlara anlattı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yırtıcı hayvanların insanlarla konuşması kıyamet alametlerindendir buyurdu. Ve bu mucize karşısında Yahudi olan çoban Uhban Müslüman oldu. Kurd'un Kureyş liderleriyle konuşma mucizesi Bir gün kurt yavru ceylanı kovalamış fakat yakalayamadan harem topraklarına girince onu takipten mecburen vazgeçmişti. Bu durumu gören fakat henüz Müslüman olmayan Kureyş liderlerinden Ebu Sufyan bin Harp'la Safvan bin Ümeyye hayretler içinde kalmışlardı. Kurt bir mucize sonucu bunlara dönüp şöyle demişti. Hayret edilecek bundan daha büyük bir şey vardır. Muhammed, Medine'de sizi cennete, siz de onu ateşe çağırıyorsunuz demişti. Kurt açıkça Kureyş liderlerinden Ebu Sufyan'la Safvan'a Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hak peygamber olduğunu söylemişti. Ebu Süfyan ve Safvan bu olayı Kureyş müşriklerine anlatmadılar. Bu durumu anlatsaydılar müşriklerin hepsi Müslüman olurlardı. Ancak aradan yıllar geçtikten sonra Ebu Süfyan Müslüman olunca bu mucizeyi anlattı. Kurdun Hayvan isteme Mucizesi Ensardan bir zat vefat etmişti. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de cenaze ile birlikte Baki mezarlığına sahabelerle gitmekteyken yolun tam ortasında kuyruğu üzerinde oturan bir kurt gördüler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ''İşte bu kurtların temsilcisidir. Onlara mallarınızdan bir şey vermenizi istemek için size geldi.'' buyurdu. Sahabeler bir şey vermeye razı olmadılar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem eliyle işaret edince kurt yoldan kalkıp gitti ve Medine'yi terk etti. Aslan'ın sahabeye yol gösterme mucizesi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi Sefine adında bir kölesi vardı. İslam'a hizmet için bir deniz yolculuğuna çıkmıştı. Bindiği kayık denizde parçalandı. Bir tahta parçasına tutundu. Deniz dalgaları onu sürükleyerek sazlık olan bir karaya çıkardı. Sazlık olan bölgede yol bulmak için ilerlerken karşısına bir aslan çıkmıştı. Sefine aslana ''Ey Ebu'l Haris, ben Resulullah'ın azatlısıyım'' dedi. Aslan başını eğerek Sefine'nin yanına geldi. Yol gösterir gibi onun önünden ilerlemeye başladı. Onu yola çıkarıp bıraktı. Bir şeyler söyler gibi bazı sesler çıkararak uzaklaşıp gitti. Vahşi olan hayvan dahi peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme hürmet etmiştir. İslam'a hizmet eden sahabeyi korumuş ve yol göstermiştir. Aslanın sahabeye boyun eğme mucizesi. Bir gün sahabelerin ileri gelenlerinden Abdullah bin Ömer radıyallahu an yolculuk yapıyordu. Onunla birlikte bulunan grup yolda aniden durdular neden durup ilerlemediklerini sordu. Yolun ortasında bir aslan oturmuş, onun korkusundan kimse gidemiyor dediler. Abdullah bin Ömer, aslanın bulunduğu yere korkmadan, çekinmeden gitti. Yoldan onu iterek uzaklaştırdı. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh, gruba Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle duyduğunu söyledi. İnsanoğluna korktuğu şey musallat olur. Eğer insanoğlu, Allah Celle Celaluhu'dan başka bir şeyden korkmasaydı, Allah'tan başkası ona musallat olamazdı. İbni Asakir Görüldüğü gibi Allah'ın emirlerine uyana, yalnız Allah'tan korkanlara vahşi hayvanlar bile boyun eğerler.